Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi 244. Bab Allah'ı anmanın fazileti ve buna teşvik Konu ile ilgili ayetler Sana Rabbin tarafından gönderilen bu muhteşem kitabı Hem kendine hem de başkalarına okumak suretiyle onu aydınlatıcı yolunu izle ve beş vakit namazı hayatının merkezine yerleştirerek dikkat ve özenle mümkün olabildiğince cemaatle birlikte dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı her türlü çirkinlik ve kötülükten alıkoyar. Bununla birlikte Allah'ı her an ve her yerde hatırlayıp anmak elbette daha etkileyici ve daha önemlidir. Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyi bilmektedir. bu Suresi ayet 45. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Kur'an'ın ön gördüğü adalet sistemini hayata eğemen kılmak için mücadele verirken yaratıcınızla aranızdaki gönül bağını namazla, dua ile, zikirle sürekli canlı tutmaya çalışın. Zorluklar karşısında yılmadan umudunuzu ve direncinizi kaybetmeden hedefe doğru adım adım ilerleyin. Ve şunu asla unutmayın Allah daima sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi ayet 153 Gönlünün ta derinliklerinde engin bir tevazu ile boyun büküp yalvararak ve onun ihtişam ve azameti karşısında titreyip ürpererek fakat kendini bilmezden yaptığı gibi bağırıp çağırmadan, sesini yükseltmeden gece gündüz Rabbin an. Sakın kibrin ve zevk-i sefanın pençesine düşerek Rabbini unutan rafillerden olma. Ayet 205 Arap Suresi Cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılarak Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin. Fakat kendinizi büsbütün dünyaya kaptırmayın. İşinizin başında veya evinizde iken yahut bir yere gelip giderken Allah'ın adını anıp zikrederek, Kur'an okuyarak, nafile namazlar kılarak Allah'ı sürekli hatırlayıp gündeme getirerek anın ki dünyada ve ahirette kurtuluşa erebilesiniz. Cuma Suresi Ayet 10 Gerçek şu ki Allah'ın hükmüne teslim olup esenliğe ulaşan erkekler ve kadınlar Allah'a ve ahiret gününe yürekten inanan erkekler ve kadınlar, bu imanın gereği olarak Rab'lerine gönülden boyun eğen erkekler ve kadınlar, her zaman doğruyu söyleyen verdikleri söze bağlı kalan erkekler ve kadınlar, bu yolda başlarına gelebilecek bela ve sıkıntılar karşısında sabreden erkekler ve kadınlar, Allah'a iştenlikle saygı duyan alçak gönüllü erkekler ve kadınlar, gerektiğinde servetini İslam'ın yücelmesi uğrunda seve seve harcayabilen yardıma muhtaç kimselere yardım elini uzatan erkekler ve kadınlar, oruç tutarak nefislerine hakim olmasını bilen erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını titizlikle koruyan erkekler ve kadınlar ve Allah'ı sürekli yüreklerinde hissederek anan erkekler ve kadınlar var ya, işte Allah onlara, günahlarını bağışlama sözü vermiş ve onlar için cennete büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler Allah'ı kalbinizle, dilinizle ve davranışlarınızla sürekli anın ve daima Rabbinizin gözetim ve denetimi altında olduğunuz bilinciyle onu sabah akşam en mükemmel sıfatlarla anıp yücelterek tesbih edin. Konuyla ilgili hadisler Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İki cümle vardır ki bunlar dilde hafif fakat mizanda ağır ve Rahman'ın nezdinde pek kıymetlidir. Subhanallah ve bihamdih ve Subhanallahil azim Subhanallahı ve bi hamdi her türlü noksanlıktan uzak olan Rabbim hamd ile överek yüceltirim anlamında. Subhanallahil azim kudret ve azamet sahibi olan Allah her türlü eksiklikten uzaktır, mükemmeldir anlamındadır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu ekber duası bana göre üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Duanın anlamı Rabbimi ona layık olmayan bütün sıfatlardan tenzih edip yüceltir ve ona hamd ederim ondan başka ilah yoktur. Gerçek anlamda kudret ve azamet sahibi ancak odur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim günde yüz defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir diye dua derse on köle azat etmiş kadar sevap kazanır. Ayrıca ona yüz iyilik sevabı yazılır. Onun yüz günahı da bağışlanır. Bununla birlikte bu söz o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar ve bu zikri ondan daha fazla tekrarlayandan başka hiç kimse ondan daha faziletli bir söz söylemiş olamaz. Manası Allah eşi ortağı olmayan bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Hükümranlık onundur. Her türlü hamd ve övgü de yalnızca ona aittir. O her şeye gücü yetendir. Yine Peygamber aleyhisselam buyurdu ki kim günde yüz defa subhanallahi ve bihamdih diye dua ederse deniz köpüğü kadar çok olsa bile bütün günahları bağışlanır. Ebu Eyüp el Ensari radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim on defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh لَهُ الْمُلْكُ hamd الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ kadir diye dua ederse İsmail Aleyhisselam'ın soyundan fazilet sahibi dört kişiyi hürriyetine kavuşturmuş kadar sevap kazanır. Ebu Zer radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam ona şöyle demiştir. Sana Allah'ın en sevdiği sözü bildireyim mi? Şüphesiz Allah'ın en sevdiği söz Subhanallahi ve bihamdi sözüdür. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Temizlik imanın yarısıdır. Gerek maddi gerekse ahlaki bakımdan temiz olmak mümin olmanın tabii bir neticesi ve en önemli alametidir. İhlas ve şuur ile söylenen Elhamdülillah duası hesap günü mizanı sevap ile doldurur. Subhanallah ile Elhamdülillah sözleri bir arada söylendiği zaman bunun sevabı gökler yer arasını kaplar. Elhamdülillah duasının anlamı şöyledir. Allah'ım bizlere bahşettiğin bunca nimetlerden dolayı sana sonsuz şükürler olsun. Ya Rab bütün iyiliklerin Güzelliklerin kaynağı sensin. Her türlü övgüye teşekküre layık olan da sadece sensin. Seni tüm kalbimle överek güceltiyor. En derin saygı ve şükran duygularımla hükümlerine boyun eğiyor ve yalnızca sana kulluk ediyorum. Subhanallah ise şu anlama gelir. Allah'ım sen her türlü noksanlıktan kusurdan uzaksın. En mükemmel özellikler en üstün vasıflar sana aittir. Sen sonsuz ilim, kudret, merhamet, adalet, lütuf sahibisin. Her şeyi en iyi bilen, her konuda en güzel hükmü veren sensin. Bunun için ben senden başka hüküm koyucu, senden başka otorite yani ilah kabul etmem, her konuda sana danışır, yalnızca senin gösterdiğin yolda yürür, bireysel ve toplumsal hayatımı senin gönderdiğin ilkeler doğrultusunda düzenlerim. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi peygamber aleyhisselama gelerek bana kırda bayırda rahatça okuyabileceğim bir dua öğret dedi. Peygamberimiz de ona La ilahe illallah ve la şerike le. Allahu ekber kebiran Velhamdülillah kesiran Ve rabbil alemin ve la havle ve azizil hakim. Allah eşi orta olmayan bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. Büyüklük ve azamet yalnızca ona mahsustur. Bitip tükenmeyen hamd ancak ona aittir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ı en yüce, en üstün sıfatlarla anarım. Gerçek Güç ve saltanat ancak sonsuz kudret ve hikme sahibi olan Allah'ın elindedir diyerek dua et buyurdu. Bedevi bunlar Rabbim için söyleyeceğim dua ve zikirler kendim için nasıl dua edeyim diye sordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz Allahum mağfirli verhamni vahdini ve Allah'ım beni bağışla. ''Bana merhamet et, beni doğru yola ilet ve bana hayırlı rızık nasip et.'' buyurdu. Sevvan radiyallahu An anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı bitirince üç defa tövbe istiğfar eder. Sonra da Allahümme entesselamu ve min kesselam tebarekte ya zal celal vel ikram. Allahümme esenlik. Ve selametin kaynağı yalnızca sensin. Sağlık, selamet ve kurtuluş sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım. Sen ne yüce ne mübareksin derdi. Evet saygı değer dinleyenler. Bu hadisi rivayet eden Evzai'ye tövbe istihbar nasıl yapılır diye soruldu. Evzai şöyle cevap verdi. Tövbe istihbar. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım senden bağışlanma dilerim, Allah'ım senden bağışlanma dilerim diyerek yapılır dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler, Muğire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhissalatu vesselam, selam verip namazdan çıkınca şu duayı okurdu. La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللهم لا مانع لا مُؤْتِيَ لِمَا مَنَعَتَ وَلَا يَنْفَعُ زَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allahümme la mani'a لِمَا اَعَطَيْتَ وَلَا مُؤْتِيَ لِمَا مَنَعَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَدِّ Manası Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Eşi ortağı yoktur, hükümranlık onundur. Her türlü hamd, övgü de yalnızca ona aittir. O her şeye gücü yetendir. Allah'ım senin verdiğine engel olabilecek, vermediğine de verebilecek hiç kimse yoktur. Senin huzurunda zenginlik makam ve soy sop kişiye fayda sağlamaz. Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anhum'a her namazın sonunda selam verince şöyle dua derdi. La ilaha illallah wahdahu la shareeka lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah illa wa, farru, wa la na'budu illa iyya hu lahun ni'matu wa lahul fazlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah Muhlisine له الدين ولو kerihel kafirun La ilahe illallah Vahdahu la şerike له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة illa billah لا ilahe illallah ولا na'budu illa iyyah له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve levikerihel kâfirûn Allah eşi orta olmayan bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur, hükümranlık onundur. Her türlü hamd ve övgü de yalnızca ona aittir. O her şeye gücü yetendir. Gerçek güç ve saltanat ancak sonsuz kudret ve hikmet sahibi olan Allah'ın elindedir. Allah'tan başka kulluk edilecek, hükmüne boyun eğilecek bir güç, bir otorite yoktur. Bunun için biz yalnızca ona ibadet eder, ancak ona itaat ederiz. Her türlü nimet ve lütuf ona aittir. En güzel övgüler de yalnız ona yaraşır. Kafirler istemese de biz ondan başka kulluk ve itaat edilen her şeyi reddeder. Yürekten bir bağlılık ve samimi bir inançla bir tek O'na yöneliriz. Abdullah bin Üzübeyr, Peygamber aleyhisselamın farz namazların ardından, Bu duayı okuduğunu söyledi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların, Fakir olanları Peygamber aleyhisselama gelerek, Zengin Müslümanlar Allah'ın vaat ettiği en yüksek dereceleri, Ve ahiretteki sonsuz nimetler alıp götürdüler dediler. Peygamber aleyhisselam, bu da ne demek diye sorunca fakir Müslümanlar onlar bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyorlar. Fazla mallar olduğu için ayrıca haç ve ne yapıyorlar. Cihad ediyorlar ve sadaka veriyorlar. Oysa biz bunları yapamıyoruz dediler. Peygamber aleyhisselam onlara fazilet konusunda sizi geçenlere yetişmenizi, sizden sonra gelenleri de geçmenizi sağlayacak. Ve yaptığınızı yapmadığı sürece hiç kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir ibadeti size öğreteyim mi buyurdu. Onlar evet öğret ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam her farz namazın ardından 33'er defa Allah'a tesbih edin, ona ham edin ve tekbir getirin buyurdu. Hadis-i Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih diyor ki Oradakiler bu zikirleri nasıl okuyacaklarını Ebu Hureyre'ye sordular. O da her birisinden 33'er defa olmak üzere ''Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber'' der diye cevap verdi. Müslüm'ün bir rivayetinde şu ziyade vardır. Fakir muhacirler bu dualar okumaya başladılar. Fakat tekrar Peygamber Aleyhisselam'a gelerek Zengin kardeşlerimiz de bizim okuduğumuz bu zikirleri duyup okumaya başlamışlar dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam servetini Allah yolunda harcayan ve ibadetlerinin yanı sıra benim öğrettiğim biçimde Allah'ı anan zengin ve güçlü Müslüman Allah katında ulaşılabilecek en üstün makama ulaşmıştır. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine verir buyurdu. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.